Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim. Ardından mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam getiririm. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere, peygambere salavat, rahmet indiriyorlar. Onu destekliyorlar. Ey müminler! Siz de ona salavat söyleyin. Onu maddi ve manevi destekleyin ve ona selam verin, biat edin. Allah'ım! Etrafa sırlar dağıtan, nurlar saçan... Hakikatlerin onun hayatında yükseldiği, Adem ilimlerinin ona inip mahlukatı aciz bıraktığı, Anlayışların onu anlamakta kısır kaldığı, Bizden ne geçmiş ne de gelen kimsenin onu anlamadığı o zata salavatindir. Melekut bahçeleri onun cemalinin çiçekleriyle revnaklardır. Ceberrut havuzları, onun nurlarının feyziyle fışkırandır. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Çünkü eğer o zat vasıta olmasaydı mevcudat zail olurdu. Öyle bir salavat ki senden sana ve ona yakışır. Allah'ım. O sana delalet eden en kapsamlı sırrındır. Senin için önünde durmuş en büyük perdendir o. Allah'ım. Onun nesebine beni ilhak et. Onun şerefinden bana da nasip et. Onu bana öyle bir tanıt ki cehalet kaynaklarından kurtulayım. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Sen sensin. Fazla ilim kaynaklarından kana kana içeyim. Onun yolu üzere, yardımınla mahfuz bir yolculukla beni huzuruna al. Salihler zümresine beni de dahileyle. Allah'ın, Allah'ım, batılın üzerine beni saldırt ki, Senden gayrı her şeyi ezeyim, sana karşı olan her şeyi bitireyim. Beni ehadiyet denizine at. Vahdet denizinin ortasında beni batır ki Vahdetten başka bir şeyle ne göreyim Ne işiteyim Ne bulayım Allah'ım Düşmanlarımızın dillerini ve ellerini Bağlay Rabbim İsimlerine aynı olan o büyük perdeyi Ruhuma hayat yap Ve onun ruhunu Hakikatimin özü kıl Ve onun hakikatini Dünyalarımı derleyen kapsamlı bir hakikat yap, ey ilk hakikat olan evvel, ahir, zahir, batın. Kulun Zekeriya Aleyhisselam'ın yalvarışını dinlediğin gibi, benim de yalvarışımı dinle. Kendin ile senin için bana yardım et. Kendin ile senin için beni teyit et. Benimle kendi aranı birleştir Benimle başkası arasına engel ol Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ey Rabbimiz Kendi katından bize bir rahmet ver Bize bir ilim ver Bize ilim nasip Ve işlerimizde doğru karar aldırma imkanlarını ver İşlerimde bana bir ferec Ve çıkış yolu nasip et Benimle kendi aranı birleştir, kendin ile senin için beni teyit et. Benimle kendi aranı birleştir, benimle başkası arasına engel ol, sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Allah ve melekleri peygambere salavat, rahmet getiriyorlar. Ey müminler, siz de ona salat getirin, ona selam verin. Allah'ın salavatları, selamı, tebrikleri, rahmet ve bereketleri... ...Efendimiz ve abdin ve sevgilin, habibin, peygamberin, elçin olan... ...Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme... ...al ve asabın olsun. Tekler ve çiftler adedince... ...ve Allah'ın mükemmelliği, sonsuzluğu, yüceliği, kutsiliği hakikati, mükemmel ve mübarek kelimelere ad edince... Efendim hayırlı geceler sevgili dinleyiciler. Ee, saatlerimiz yine vakti gösterirken sizlerle beraber bir gece yolculuğu programdayız her zaman olduğu gibi. İnşallah bugün de yine e, evrendeki sistematik üzerine, işleyiş mekanizması üzerine ve bu mekanizmanın tabii ki ana kaynağına doğru yolculuk yapacağız inşallah. Ana kaynağı da malum işte başlayacağız. E, ...hadisenin ruh boyutu, gayb boyutu... ...çünkü bütün program orada yapılıyor... ...bütün e, işlevlerin... ...ana merkezi orası... ...oradan her şey bu aleme yansıyor... ...külliyet noktasında... ...geniş kapsamlı noktasında... ...bütün hadiselerin... ...donanımı, programı... ...ve yansıması arasındaki... ...irtibatlarda... ...bizler hakikatleri yakalıyoruz... ...dereceye göre... ...kimisi fizik aleminde... ...bundan küçük bir yol buluyor... ...oradan gayb alemine çıkıyor... Kimisi oradan bir yaklaşım sağlıyor, bu alemi deşifre ediyor. Hem enfüsten yaklaşaraktan, enfüsten afaka, içten dışa doğru açılaraktan bazı şeyler yakalanıyor veya afaktan enfüse doğru gidilerekten bazı şeyler yakalanıyor ki mühim olan vasıtalar farklı olabilir, yollar, gidişat metotları, metodolojileri herkesin kendi yapısına, kendi bakış açısına göre değişiyor. Ancak varılmak istenen netice hepsinde bir. İnşallah. Çünkü marifetullahın onu bilmenin, onun üzerinde çalışmanın sonu yok. Yani madem o var, her şey var. Sadece biri bil, biri iste. Başka bilmekler, başka istemekler fayda vermiyor. Onu bildiği zaman insan hakikaten her şeyi biliyor. Bilinmezleri, başkalarının bilemediği, ve başkalarının anlamakta güçlük çekmiş olduğu şeyleri o her türlü yaratmayı bilir. Mesela her türlü. O her şeyi bilir. Sırrının bir açılımı da sizde e, tecelli ediyor. Sizde deşifre oluyor ki o. Zaten insanı insan yapan en önemli unsurlardan bir tanesi de somut olan şeyleri soyuta maddeden manayı süzebilmek ve dahi soyut kavramları anlamaktır. Hayvanlar mesela soyut kavramları anlayamıyor. İnsan demek maddesiyle, manasıyla bütündür. Bu madde ve mana arasındaki mikslenmeyi yapıp tevhid boyutunda, birlik boyutunda tüm hadiseleri birlemek ve ona verebilmek. Bu inşallah e, insanda bütün istidatların, bütün ana karelerin temel direği. Demek ki karelerin hepsinde tek birlik üzere sistem işlediği zaman bütün kareler deşifre oluyor. Her şeyde birleyebilmek. Anında birleyebilmek. Bu hadiseyi çok ıı, serileştirebilmek. Bu bir operasyondur çünkü. Kesret olan, dağılmış olan mahlukatı veya her şey neyse artık bu şeyler onları anında Allah'a verebilmek operasyonunun geçiş noktası reaksiyonun işlediği merkez insan. İnsanda maddeden manaya ve manadan maddeye geçiş kapısı. İnsanda böyle bir özellik. Hayvanlarda böyle bir özellik yok. Melekler zaten robot misali. Sadece verileni yapıyorlar. Ama insan bu noktada ehemmiyeti buradan. Şimdi bugün birazcık müsbet ilimlerle Kur'an arasındaki bağlantıdan bahsedeceğiz. Yine bu açılımda insanın ilmin insana bakışıyla dinin insana bakışı. Tabi ilim ve din birbirinden ayrı kavramlar gibi değil. Bunlara inşallah birazdan e, detaylarına gireceğiz. Şimdi müsbet ilimler ve Kur'an arasında fark var mı? <gülüyor> müsbet ilimler ve Kur'an arasında bir açıdan fark var. Her şeyin böyledir. Yani hayat bakış açısı bir açıdan şöyle olmalı. Mesela geçen birisi bir zatın yanına geliyor. Diyor ki hocam diyor şeyler diyor ki hayat işte bazıları hayat bir mücadeledir diyor. Doğru mu? Hayat bir mücadele midir? Dinliyorum. Hayat bir yardımlaşmadır diyorsunuz. Ha, kar, karşı grubun söylediği şey diyor bak hemen karşı grubun söylediği şey e, şeydir diyoruz hayat mücadeledir evet hayat bir mücadeledir hayat bir mücadeledir ama hayat ayrıyeten bir yardımlaşmadır da ha, bütün budur bir taraf tutturmuş hayat bir mücadele bir taraf hayır diyor hayat yardımlaşmadır hayatın iki boyutu vardır hayat birbiri içerisinde boyutlar ihtiva eden bir kavramdır Geçen bir televizyon programında fi tarihinde çok eskilerden diyor ki eşinizin güzel olmasını mı istersiniz diyor hanımınızın yoksa e, ahlakının ruhunun güzel olmasını mı istersiniz diyor hangisini istersiniz? Kimisi diyor ki işte benim için ahlakı güzel olsun o yeter diyor. Kimisi diyor ya hayır ben e, gündelik ilişkilerim var benim diyor yüzü güzel olsun fizi bana uysun yeter filan gibi çok şey. Eşinizin nasıl olmasını istersiniz? Size soralım mesela. Nasıl olmasını istersin eşinin? Eşimin hem güzel olmasını isterim, değil mi? Hem de ahlaklı olmasını isterim. Niye tek taraflı gidelim ki? Yani var olan o şeyleri anında mixleyelim. İşte bu açıdan baktığımızda hayata. Hayat hem yardımlaşmadır, hem bir mücadeledir. Hayatın mücadele boyutu da vardır, yardımlaşma boyutu da vardır. İkisi bir bütündür hayatta. Bütün bunları farklı açılardan değerlendirebilmek. Şimdi müsbet ilimler ve Kur'an arasında fark var mıdır? Bir açıdan vardır. Ne, ne açıdan vardır? Çünkü Kur'an müsbet bilimlerden daha geniş alana hitap ediyor. Daha geniş alanı kapsıyor Kur'an-ı Kerim. Kapsayıcı bir özelliği var. Yani Hadiselere yaklaşım sağlarken tek taraflı düşünmemek, e, çünkü doktor sadece kalbi ameliyat ederken kalbe odaklanmaz. O ayrıca kalbin atışını da kontrol eder, kandaki oranları da kontrol eder. Artı ameliyatı yaparken dışarıda bekleyen insanların psikolojisini de düşünerekten o ameliyata hassasiyet gösterir. Artı hemşirelerden isteyiş uslubuna da mesela, dese ki böyle sert bir uslupla ben, bana şuradan işte neşleri ver mesela. Dememesi lazım çünkü hemşirenin psikolojisinin bozulması ameliyata sekte vurabilir. Yani doktor bütün hepsini görebilmeli. Böyle çok yüksek bir bakış açısından bakmalı. İşte mümin insan da dindar insan da bu bapta geniş olmalı bakış açısı. Dar sınırlarda değil. Geçenlerde bahsettik. Karl Marx şöyle demiş. İşte Filanca şöyle demiş: Bunlar, e, bu şahıslar, bir açıdan bazı şeyleri deşifre etmişler, ama sınırlı alanda deşifre etmişler. Zamanın operatörü onların o anlatmaya çalıştıklarını almış daha geniş kapsamda. Şimdi müsbet bilimlerle Kur'an arasında fark var mıdır? Geniş açıdan bakıyoruz. Bir açıdan fark vardır çünkü Kur'an-kerim çok daha geniş bir alana hitap ediyor. Bir açıdan da yoktur müsbet bilimlerle Kur'an-ı Kerim arasında. Çünkü müsbet bilimlerin getirmiş olduğu bütün doğru verilere bakın, Kur'an'ın içerisinde yerleri vardır. İşte denge üzere giden Müslüman geçen kelimeler ve kavramlarda Müslüman denge insanı demekti. Ey evladım diyor, Müslüman olmaktan başka hangi bir şey üzere ölmeyin, dengesiz ölmeyin, namazlarda Müslümanların ibadetinde Denge üzere giden insanların ibadetinde İhtinas sıratel müstakim Gibi bir kavram var Bir formül var Bir bağlantı noktası var Bu nüans bilinmediği zaman Bu denge nüansı Farklı bakış açılarındaki mikslenme Hadisesi bilinmediği zaman ihtilaflar ortaya çıkıyor Yok işte Kur'an bilme karşıdır veya bilim Kur'an'a karşıdır diye milletler içerisinde pek çok dedikodular, ihtilaflar baş gösterebiliyor. Zaman zaman bunlar içimizde de gösteriyor bilmediğimiz için hadisenin hakikatini. Bizde de gösteriyor. Bu sefer kutuplaşmalar oluyor. İslam'ın bir kutbu yoktur. İslamiyet alem şumuldür, evrenseldir. Cami bir timseldir, bir temsildir yeryüzü mescittir. mescit olan yeryüzüdür. Yani Hicistiyanların mesela yani o dönem kiliseler değil mi? belli yeri var, havralar. Ama mümin için yeryüzü mescit kılın. Bu kadar, bu bir bakış açısıdır. Ee, bize buradan bir örnek veriliyor. Hani geçen e, ubudiyet namaz mevzunda bahsetmiştik ya, namaz sadece ruhi bir çalışma değildir. Mümin insan sadece ruhuna çalışmaz. Ne yapar? Bedenine de çalışır. Dünyaya çalıştığı kadar manaya da çalışır, manaya çalıştığı kadar dünyaya da ikisini mikslemiştir. Aynen onun gibi e, mescit nasıl temsil noktasında bir alandır, bir bölgedir ama yeryüzünü mescit kılmıştır allah Teala. Yani siz bu kadar genişsiniz, bakış açınızla, duygularınızla, düşüncelerinizle çünkü insanlık gelişti. Birazdan bunlardan da bahsedeceğiz inşallah. Bu filmi bütün seyrettiğimiz zaman iç alemimizde de hem kutuplaşmalar olmaz, siz bizler olmaz. Hepimiz Adem'in, Adem Aleyhisselam'dan kardeşiz olur. Ve bir açıdan yani orada hasta bir kardeşim var dersin mesela. Rahatsız olan birisi var dersin. Onu itmezsin. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah kimseyi itmiyor, heder etmiyor, yok etmiyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaktanın sırrınca itmemek lazım. Ne yapmak lazım? Allah ameliyat ediyor. Cehennem denilen o laboratuvarda ameliyatı gerçekleştiriyor. Varlığa katmak için tekrardan cennet boyutuna e, kazandırabilmek için onu. Bu noktada eğer ki biz hadisenin ne olduğunu bilirsek, olaya nasıl yaklaşım sağlayacağımızı bilirsek, hastalığın ne olduğunu bilir isek o zaman rahat oluruz ve dahi Allah'ın izniyle ikna olmayacak insan yoktur. Dinin getirmiş olduğu haplarda iyileşmeyecek olan insan yoktur. Allah'ın varlığı, birliği, artık Kur'an-ı Kerim'in yani Allah'ın sunumlarında kimsenin... Ee, deliller deliller karşısında laf söyleyecek bir durumu yoktur. Deliller o kadar sağlamdır. Ama ders der ki ben bu delilleri gördüm, kabul ediyorum. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de hak. Allah'ın dini de ilahir. Bunların hepsi, bunlar kanundur. Bunlar haktır. Ancak ben kabul etmiyorum. Doğrusun ama ben yine kabul etmiyorum. Ve bir ayet diyor ya onların inkarları delilsizlikten değil. Sadece dünya hayatının kendilerine cazip gelmesinden. Biz bazı şahslara delil sunamadığımız için, bu noktada ilmimiz yetersiz olduğu için, hastalığın hangi ilacının nerede bulunmadığını bilmediğimiz için, bunları karıştırdığımız için zaman zaman, hadiseyi bütün olarak göremediğimiz için, yani yarım doktor misali candan olabiliyor bazı şeyler, itiyorsun mesela, kabul etmiyorsun. A diyorsun bu şöyle.'' Halbuki onun hastalığının alt boyutta neleri var yani? Onları deşifre edebilmek işte bütün ve kapsamlı kim olursa olsun bu. Velev ki şeytan bile olsa insanın şeytanı Müslüman olabilir yani. Aleyhissalatü vesselam da söylüyor ''Benim de şeytanım da ancak Müslüman oldu.'' diyor. Demek ki insan kendi şeytanını da istik, istikamet üzere getirebilir. İnsanda bu istidat var. Çünkü insan halife-i i zemindir. Allah'ın izniyle her şeye hükmedebilir. Halifelik sırrı vardır insanda. Yeter ki biz bu noktada Rabbim hikmeti nasip etsin, Rabbim ilmi nasip etsin ve doktor sakinliğini bizden nasip etsin. Doktor sakinliği demek bir hastaneye gidiyorsunuz kan revani adam bir tanesini getiriyor. Trafik kazası geçirmiş, kolu kopmuş, bacağı, kafatası patlamış, beyni akmış, bağırsakları yarılmış. Nasıl böyle paniklersiniz, değil mi? Heyecanlanırsınız da. var işte böyle el ayak titrer yani. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. İşte karşı taraf demeyelim de biz buna. Setriler tarafından ortaya bir soru atılıyor. Veya bir şekilde bir e, hadiseyle karşılaşıyoruz. Hemen böyle paniklemeler oluyor, onu itmeler oluyor. Ya bir gel yani, gel. Gel bir gel. Gel bir ne var ne yok. Veya dur bekle ben geliyorum. Ne var orada yani? Ne yani alıp verilemeyen şey ne? Olayın özü özeti ne? Yok bir şey aslında. Allah'ın izniyle böyle düğümler o kadar kolay bir şekilde çözülebilir ki. Çok basittir o düğümleri çözmek. İzni i iledir yani. Çok basittir. Hele ki şu asırda tebliğ olsun Allah'ın e, bu noktada ayetlerini göstermek olsun o kadar kolaylaşmış ki o kadar şey ki ve gösterirsiniz gözüne de Allah'ın izniyle sokarsınız ancak o şahıs derse ki niyet ettim ben inanmamaya derse tabi onun için yapacak bir şey yok yani o zaman Lekum dini kum eyvallah dersin yani hadi canım görüşürüz baba yani Allah'a emanet ol dersin yani senin dinin sana benim dinim bana der bu kadardır yapılacak arasıdır. ama biz onu ikna etmeden. Evet programımız devam ediyor. Ee, tabii e, işte bunlar böyle istikamet üzere bir şekilde e, bir rota çiziliyor. Bir frekans var, bir dalga var. Ona böyle dalgalanmalar olabilir ki bu hayatın her sahasına yansıyor. İşte o dalgaların nereden kaynaklandığı bilindiği zaman, parazitlerin nereden geldiği bilindiği zaman o zaman sakin olunur, rahat olunur. Yani panik olmaz insan. Bu açıdan... Doktor rahatlığında olmamız lazım Doktor rahatlığında olmak da inşallah marifetullah yolunda ilerlemeyle Yani Bediüzzaman'ın fütursu şeyi böyle rahatlığı gibi Her soruya cevap verilir diyor yani Soru sorulmaz her soruya cevap verilir Çünkü bu eczane geniş yani Gel diyor yani Bak üstadın ifade etmeye çalıştığı bu şeyi Ta üstattan önce Mevlana söylemiş Gel diyor yani ne olursan ol yine gel diyor Üstad da diyor her soruya cevap verilir Gel diyor yani sen gel sorunun varsa gel diyor yani. Bu eczane geniş. O, o kadar rahattı onlar. Çünkü her yol Allah'a çıkar yani. Allah'a çıkmayan bir yol yok ki. Her yol çıkar. Bu kim olursa olsun. Biz bazen tıkandığımız için o yolları bulamadığımız için o caddelere de giremiyoruz. Tabi herkesin girmesi de şart değil yani. Herkes girecek diye bir kaide de yok. Ama e, en azından birkaç caddenin düsturlarını bilsek birkaç caddede araba sürmeyi öğrensek o zaman herhaldeki e, ikna noktasında da olsun tebliğ noktasında da olsun ve dahi bu bilim noktasının ilim noktasında da olsun genişleriz İnşallah şimdi Kur'an Kerim Tabii bizim Anladığımız müsbet ilimlerden çok daha geniş bir alana hitap ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en büyük sahası nedir? Gayb alanıdır, gayb alemidir. Yani görünmeyen alemdir. Gayb alemi derken ahiret alemi mesela. Değil mi? Metafizik alemdir. İlim bu alana giremiyor. İlmin bu alana eli ulaşamıyor. Neden ulaşamıyor? Çünkü ilim dediğimiz şey, müsbet bilimler deneysel bir hadisedir. Yani maddi bir hadisedir, maddeyi inceler, müspet ilimler. İşte bu noktada eli ulaşamadığı için ister istemez farklılıklar oluyor. Maddi olmayan bir alemle ilgisi yok müspet ilmin. Maddi olmayan alemle ilgilenmiyor ve oraya da giremiyor ki girmesi de mümkün değil. İşte bu açıdan... Kur'an yer yer sanki müsbet ilimlerle çelişiyormuş gibi görünüyor. Çelişiyormuş gibi diyorum çünkü aslında çelişen bir nokta yok. Bu müsbet ilimler de Allah'ın bir ayeti. Allah'ın ayetidir bunlarda. Fizik de Allah'ın bir ayetidir. Afak manada, görünen manada bir ayetidir. Kimya da bir ayettir. İlahi bunların hepsi Allah'ın ayetidir. Ancak bu ayetlerin gayb noktasındaki... Boyutuna geçişi sağlayan işte dindir. Fizik sadece bu aleme kadar olan bölümü, yani akıl ve mantık sınırlı bir alanda geziyor. Din ne yapıyor, vahiy ne yapıyor? Vahiy programı insanı madde aleminden tak, mana alemine atabiliyor. Çünkü bu ikisinin sahası farklı, alanı farklı, konu farklı, çelişiyormuş yani gibi görünüyor ama çelişmiyor. Çünkü Kur'an gayb alemine baktığı kadar şehadet alemine de bakıyor. Ve Kur'an şehadet alemine, insanlar dünyasına, insanların kalbine düzen vermek için inen bir ruhtur. Kur'an daha kapsamlı. Neden? Çünkü fizik alemine de artı metafizik aleme de yani insanın maddesine de manasına da düzen vermek üzere inen bir ruhtur. Peki, bilin bu noktada, birazdan geleceğiz gerçi bunlara da. E, Kur'an ifadesiyle vahiy diyor. Bir ruhtur. Dedik ya dün kelimeler ve kavramları işlemiştik inşallah. Vahiy bir ruhtur. Peki ruh ne demektir? Ruh nedir yani? Değil mi? Ruh ne demek? Ruh demek filmin ana teması demek. Hülasa demek. Netice demek. Bir açıdan. Binler açılımı vardır. Bir camın ruhu nedir? Sülahi olmuş halidir. Sülahi. Netice nedir o sülahiden? Su değil mi? Su tutar. Onun amacı odur yani. İnsanın ruhu özü nedir? Kalbidir. Kalp neyi temsil eder? Manayı temsil eder. Gibi mesela. Ruh demek, girdiği bedene yani bir bedene girdiği zaman Nasıl ona düzen veriyorsa Ruh Nasıl oraya bir anlam veriyorsa Oraya bir e, Mana veriyorsa Mesela bir heykel tıraş düşünün Taşı işliyor adam Değil mi? Heykel yapıyor mesela taşı işliyor Ona kaş çiziyor göz çiziyor Bak kendinden bir parça ona Ne yapıyor veriyor O taşa bir manada sanki bir açıdan yani ...bir ruh veriyor gibi bir şey. Ona bir anlam kazandırıyor. Kainatın ruhu nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlığın ruhu nedir? Tüm alemin ruhu nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Manadır yani. Anlamı kazandıran O'dur. İşte topluma düzen veriyor ruh. Bedene girdiği zaman... ...indiği kalbe mesela düzen veriyor. Aileye düzen veriyor. Ki... Müspet bilimlerin konusu da nedir derseniz müspet bilimlerin konusu da zaten düzendir. Müspet bilimler de sınırlı bir alanda, cüzi bir açıdan Allah'ın ayetlerine baktığı için onlar da düzen veriyor. Yani nerede düzen varsa bakın orada bilim vardır mesela. Bilimin olduğu yerde, değil mi? Aklın olduğu yerde düzen vardır. Düzensiz bir yerde bilim olmaz çünkü Allah'ın ayetinin bir tecellisidir bilim. Bilimlerin konusu nedir? Düzendir. Demek ki bir açıdan diyebiliriz ki, Müspet ilim, Kur'an'la yüzde yüz barışıyor. Ama nerede barışıyor? İşte burası önemli. Bu dünyada barışıyor yani. Bu görünen dünyada barışıyor. Bu şehadet aleminde, sosyolojide barışıyor, psikolojide, ekonomide, siyasette. Bu konularda Kur'an ve Müspet ilim, çatışmıyor birbiriyle peki hangi alanda zahiren çatışıyormuş gibi ahiretin varlığı konusunda burası önemli İşte insanın en e, hit en maksimum düzeydeki vazifelerinden bir tanesi ahiretin varlığı konusunda sanki çatışıyormuş gibi metafizik alemde çatışıyormuş gibi arketip alemler mevzunda çatışıyormuş gibi. Arketip alemler derken, mesela vücudunuzda yüz trilyon hücre ölüyor. Denizde mahlukat ölüyor. Cinler ölüyor. Bazı mahlukat insanlar ölüyor. Bazı şunlar ölüyor. Artı, eksiye dönüşürken bir mana sanki ölüyor. Bütün bu ölüm hadiselerini, bu değişim hadiseleri arketip olarak, mana olarak Azrail aleyhisselam tarafından gerçekleştiriliyor. Azrail aleyhisselam mana aleminde, metafizik aleminde, gayb aleminde tüm ölüm olaylarını temsil ediyor. Bütün hastalıkları düşünün, virüsleri düşünün, insana zararlı olan mikroorganizmaları düşünün. İnsana maddeten zarar veren mikroplardan tutun, insana zarar veren mana alemindeki bütün hadiselere kadar yani insana boyun eğmeyen, hani diyor ya şeytan secde etmedi diyor ya mesela. İnsana secde etmeyen, insana destek vermeyen, insanı köstekleyen bütün maddi ve manevi olayları alın, onları da kim temsil ediyor gayb aleminde? Şeytan temsil ediyor. Bütün kalbinize inen vahiden tut vahiy demeyelim de ona ilham diyelim. Kalbinize inen ilhamdan tutun, peygamberlere inen vahilere kadar. Gönlünüze düşen ee, müspet duygulara kadar her şeyi, müspet manada gönle düşen, Allah'a yakınlaştıran hadiselerin hepsini kim temsil ediyor? Cebrail Aleyhisselam. En konsantrasyon noktada Cebrail Aleyhisselam kime bunu gönderdi? Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ama temsiliyet noktasında yani. Bütün insanlığı sizin doğacak çocuğunuzdan tutun. İnanılmaz ee, Annenizin, dedesinin nenesinin nenesin, nenesinin oraya kadar. Bütün insanlığı gayb aleminde temsil eden kimdir? Adem aleyhisselam. Arketip derken temsiliyet noktası. Yeryüzünü mescit yapan temsil noktasında nedir? Yer bildiğimiz mescittir işte. O mescit bir temsildir. Esas manada mescit neresidir? Tüm yeryüzüdür. Hasılı arketip derken hadiselerin, konsantrasyon yani hadiselerin lehvi mahfuzdaki işletim sisteminin ana programı temsiliyet onun değişik yansımaları vardır bu fizik alemine işte buna anlaşılmıyor zaman zaman bütün mesela yemişlerin topraktan çıkmasından tutun ağaçların meyve vermesine kadar kim hangi peygamber o Mikail aleyhisselam değil mi bütün ölüm olaylarını trans böyle ölümden insanların Doğuma, e, yeniden kendine gelme, sura üfürülme hadisesi. Bunlar hep bir arketiptir, bir temsildir. Gaybi manada hadisenin gerçekleştiği e, konsantrasyon yerleri. Yine ahiretin varlığı konusu, metafizik alem. Arketip derken bunu kastediyoruz. Ruhaniler, cinler, ilahir melekler mesela. Bu aleme bilim ne yapıyor? Giremiyor. Çünkü... Bu alemlere neden giremiyor bilin bu alemlerin alanı deneysel bir olay değildir. Ama bakın Kur'an bilme teşvikle ısrarla yönlendiriyor. Ancak şöyle de bir şey var. Allah bazı şeyleri insanlara yaklaştırıyor iyice. Hani diyor ya, enfüste ve afakta onlara ayetlerimizi göstereceğiz sırrınca o mana aleminde gerçekleşecek olan hadiselerin hepsi de İyice bu alemde kendilerini belli etmeye başlıyorlar. Nasıl belli etmeye başlıyorlar? Mesela ahiretin varlığını öyle bir temsille yola çıkıyorsunuz ki... ...10. söz mesela çok enteresan tespitler, fotoğraflar çekmiş kainattan. O fotoğraflardan hemen geçişi ahiretin varlığına bağlamış. Metafizik alemle alakalı bu sahnede, bu dünya sahnesinde... Deneysel olarak ispat edilen bir konu Hologramik evren konusu Veya paralel evrenler konusu Ne yapıyor? O konu hemen size metafizik alemin Varlığına götürüyor Bir basamak oluyor oraya İlahi böyle bilime de aslında Bu konular Yani bu dinin e, Kur'an'ın ilgilenmiş olduğu Gayb olan konular Bilime de yavaş yavaş girmeye başlıyor Belki deneysel olarak ispat edilmiyor ama Cüz'i olarak Deneysel ...manada yakalanmış bazı şeyler ile ufak bir yorumla, ufak bir operasyonla o tarafa geçiş sağlayabiliyorsunuz. Mesela diyor ki, işte örnek bir e, ağacı düşünün. Ağaç ne yapıyor? Ölüyor, bitiyor ama tohumu bir başka yerde hayat buluyor. Buradan hemen yani sen de öleceksin öbür tarafta tohumun hayat bulacak. Daha pozitif deneysel olarak ispat edilen bazı şeylerden bahsedelim. Mesela hologramik evren mevzunda diyor ki o bilim adamları bu konularla uğraşanlar. Evrende diyor birbirinden ayrı bağımsız parçalar yok. Birbirinden bağımsız parçalar yok. Bütün her şey bir fabrikanın içerisinde ve bütün o parçalar birbiriyle Bilemediğimiz, şu anda tam tespit edemediğimiz bir bağlantı içerisinde. Bu bir felsefe değil yani. En basitinden bakalım felsefe olmadığını. Her şey atomlardan oluşmuş değil mi? Atom noktasında her şey birbiriyle bağlantı içerisinde değil mi? Veya her şeyde bir bilinç var mı? Information. Bilinç yok mu? Bilinç var. Bilinç noktasında her şey birbiriyle bağlantı içerisinde mi? Dem Bitmiştir olay işte. Demek ki bir kanaldan bağlantı içerisinde. Ve her şeyin bir amacı var mı? Her şeyde bir kasıt var mı? Var. Kasıt noktasında da, irade noktasında da, hedefe ulaşma noktasında da her şeyde bir amaç varsa bu kanaldan her şey birbiriyle bağlantı içerisindedir. İlla bunu bizim anladığımız manada anlamak da şart değil. Yani şöyle, işte insan hücrelerden oluşmuştur. Hücre noktasında bütün insanlar birbiriyle bağlantılıdır. Gibi birazcık daha bilim ilerledi. Enerjileri insanların birbirine yaklaşık. Enerji noktasında da insanlar birbirleriyle irtibat içerisindeler. Ve dahi insanlar tek bir atadan gelmesi noktasında da birbiriyle irtibat içerisindeler. Ve dahi daha da öteye gidelim. Tüm kainatla her şey birbiri içerisinde irtibat halindedir. Çünkü her şey birden gelmiştir. Birden kopmuştur. ...vahdetten gelmiştir. Bu çokluk alemine yansımıştır. Hasılı, işte bazı konuları bilim sadece sınırlı alanlarda, kendi anlayabildiği, tespit edebildiği noktalarda... Ee, ...anlama yorumuna gittiği için, Kur'an daha geniş, bütünsel, hemen o pozisyondan çıkarıyor, daha geniş bir bakış açısı sağlıyor. Bu operasyon da ayrı bir sırdır yani, filmi bütün olarak seyretmek... ...ayrı bir sırdır. Bunu Rabbim nasip eylesin hepimize inşallah. Ciddi manada. Tevhidle birleştirmemizi de emrediyor. Kur'an ve bilimin gayesi birdir. Konuları birdir bir açıdan. İkisi de düzeni sağlamak içindir. İkisi de düzene dayalıdır. Ama Kur'an-ı Kerim konusu birinci planda dediğimiz gibi... ...Kur'an-ı Kerim'in konusu. Bütün Kur'an'ı okuduğun zaman... Baktığın zaman tek bir konu çıkıyor diyebiliriz. Bütün Kur'an insana bakıyor. İnsanı da insan eden tek şey nedir derseniz insanı insan eden tek şey ilimdir, akıldır, fikirdir, tefekkürdür. Şimdi Bediüzzaman ifadesiyle ne diyor? İnsan bu dünyaya ilim ile olgunlaşmaya dua ile iste dua ve ilim vasıtasıyla dua burada maneviyatı temsil ediyor. İlim maddiyatı temsil ediyor. Bu ikisini miksleyerekten olgunlaşmaya gelmiştir. Ama hayvanatta öyle bir şey yok. Başka bir alemde olgunlaşmış gibi bu dünyaya gönderiliyor. Şimdi insan nedir? İlim ile, akıl ile, fikir ile tefekkür manasında. Dolayısıyla Kur'an bilimi teşvik ediyor. Ve Kur'an'a bir açıdan bakın sanki tek konusu bilinmiş gibi Bilim kitabı olmadığı halde Bir irşat kitabı Bir vahiy kitabı olduğu halde Bir açıdan bakarsan Kur'an-ı Kerime Bir bilim kitabı gibi görünüyor Daima insanı yönlendiriyor İnsanı düzene sokuyor Akla havale ediyor mesela Tüm hadiseleri ne diyor mesela Akla teşvik ediyor Akletmiyorlar mı diyor Düşünmüyorlar mı Onlar ibret almıyorlar mı Gibi aşağı yukarı 50-60 tane ayette sürekli işi neye havale ediyor? Aklı. Hatta Kur'an'da e, aklı da bir kitap gibi gösteren ayet var. Ali İmran suresinin bir üçüncü ayetleri arasında. Yani ne diyor? Allah Tevrat'ı indirmiş diyor. İncil'i indirmiş. Tevrat bir kanun kitabı. İncil tamamen ruhaniye Zebur'u indirmiş diyor. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini kapsayan madde ve manayı beraber götüren dünya ve ahireti alem şumul insanın tüm istidatlarına hitap eden Kur'an'ı indirmiş diyor bir de aklı indirmiş akıl bile Allah'tan bizim için bir kitap gibi indirilmiştir bir nimettir yalnız akıl yeterli midir? değildir yeterli değildir akıl ahiret konusunda yeterli değildir ayetlerde bu konuda da işaret var yani insan aklıyla nereye kadar gidebilir? bir yere kadar gider <gülüyor> ondan sonra Toslar. Şimdi Kur'an şey gibi aynı, Kur'an-ı Kerim'den okursunuz ama sünnet olmadan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmadan, Kur'an-ı Kerim şeydir bir açıdan, ee, haşa nakıs manasında demeyelim de, mesela geçen programlarda da bahsettik, namaz kılın diyor, namazın nasıl abdest alın diyor, mest diyor, bunları hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da biz pratiğini görüyoruz şekli fiziki aleme yansımasını o kanunun yaşanmış halini yani onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'de hükmünü biz aleyhisselatü vesselam'da görüyoruz. Aynen bunun gibi tek Kur'an olsa bana Kur'an yeter. Kur'an'a ben bakarım. Sünnet peygamber beni olmaz işte toslarsın. Ya yani akıl sadece bana yeter ben akılla. Doğrudur. Bir açıdan yeter. Gidebilirsin ama toslarsın bir yere kadar gidersin. Kur'an-ı Kerim'le de bir yere kadar gidersin. Nasıl namaz kılacaksın? Nereden öğreneceksin? Başın, mesela diyor ki başınızı mest edin diyor yani. Ne anlıyorsun bu ayetten aleyhissalatü vesselam olmasaydı? Veya şunu şunu şöyle yapın diyor. Böyle ayetler var. Efendimiz göstermeseydi nereden anlayacaktın sen? Bunun gibidir yani. Şimdi bu konuda e, vahiy ve medeniyet Ali İmran yani Ali İmran Akıl bile, bilimler bile bizim için bir vahiy kitabı gibidirler. Yani bir şeyden, bir şey, onlar da bir şeyin pis olup olmadığını, helal olup olmadığını tayin edebilirler, bir şeyin çirkin olup olmadığını tayin edebilirler, bize yön verebilirler, bize düzen verebilirler, bizi kalkındırırlar, aynı vahiy gibi, yani topluma canlılık verir. Fakat onların alanı sınırlıdır. İşte din ne yapıyor? sınırlı alandan bütünü gösteriyor. Daha kapsamlı hadiselere bakış açımızı genişletiyor. İşte bu noktadan rahat olmalıyız. Hep ifade etmeye çalıştığımız şey buydu. Yani panik yapmaya gerek yok. Heyecanlanmaya veya birilerini itmeye. Bu ne olursa olsun. Bu transseksüel de olsun. Bu lezbiyen de olsun. Bu şu da olsun. Bu da olsun. Her şeyin ilacı var yani burada. Her şeyin ilacı var. Yani çok ekstrem bir örnek verdik. Çok uçuk bir şeydi. Bu belki de Hani bu kadar uçuk olayları da kap gel yani ne olursam burada her şeye e, ilaç var. Her şeyin derdi, dermanı burada. Birilerini atmayla, kesmeyle, biçmeyle, bitirmeyle olmaz. Bu noktada tabii yani, ilim inşallah Rabbim nasip eylesin. Dileyene veririm diyor onu. Nasip eylesin yani. O noktada rahat olur insan. O noktada relax olur. Atar bacağını bacağın üzerine. O kadar rahattır yani hiç. Buyur der, otur bakayım. Hı, sorun neydi filan. Ha evet doğrudur. Söylediğin doğru. Yalnız şuraya kadar doğru. O olayın aslı şu. Anlatırsın anl adam böyle ağzını suyu açık böyle seni dinler yani. Aa der yani. Lan ben bu zamana kadar nasıl düşünmedim der yani. Hakikaten nasıl der. Ben puta tapıyorum. Doğrudur puta taparsın yani insanın tapınmak gibi bir duygusu var ama tapındığın şey yanlış gel bak aslında tapman gereken şey o değil doğru yani tapınma duygusu var ama yanlış yöne vermişsin bak ne yapıyorsun o tapınma duygusunu alıyorsun tak doğruya kanalize ediyorsun ya benim farklı fantazilerim var farklı e, saçmalıklarım sapıklıklarım var doğrudur yani vardır ama gel onu doğruya kanalize edelim ben müslüm dinlerken jilet atıyorum kendime. ne kadar güzel maşallah yani ama gel Bedir Savaşı'nda atılan e, kılıçlardan zevk alabilecek potansiyele gel. Doğrusu budur yani. Birileri mesela müzik dinliyor. Yani her duygunun, her latifenin, esveli safilinde bütün yaşanmış olan hadiselerin hepsinin âlâ illiğinde yeri vardır. Esveli safilin âlâ-i illiğinin dejenerasyona uğramış şeklidir. İşte bizim yapmaya çalıştığımız, yani bu noktada... E, Yapmaya çalışmamız gereken şey o duyguları doğru yere kanalize etmektir. Yoksa onların önünü kesmek, onlara hayır bunu yapma, bu şöyle, bu değil yani doğruya kanalize. Suyun yönünü değiştirmektir sadece. Bu da daha kapsamlı, daha geniş bakış açısıyla rahat olmakla, özü yakalamakla, saf bilgiyi, saf vahiy almakla oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çocukları severmiş, çocukların başını okşarmış, e biz de başını okşayalım filan. Efendimiz böyle yapıyor. Efendimizin eğer ki biz bu duygusunun ana kaynağını bulur isek, o ana kaynağı denle damarımıza yerleştirir isek, o zaman sizin yapmış olduğunuz hadiseler de bir açıdan sünnet olur. Hani sünnet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı davranışlardır. Ama yüce insanların göstermiş olduğu, güzel ahlakta bir açıdan nedir? Sünnete yaklaşım sağlaması bakımından. Sünnet yani onun ahlakından olması bütün güzellikler çünkü ondandır ondan kaynaklanmaktadır onun ahlakından gelmektedir o ana kaynağı yakalamak lazım efendimizi bütünde görmek lazım efendimizi bütünü nedir efendimizin bütün nedir efendimizde efendimizin özü özeti neydi ümmeti ümmeti yani ümmeti ümmeti ümmeti ümmeti. Bütün olayı buydu Efendimizin. Ümmeti ümmetiydi. Diğerleri ümmeti ümmeti konsantrasyonunun yansımasıydı. İşte ümmetinin başını okşaması. İşte e, çok farklı örnekler, çok anlatılan hadiseler. Güzel giyinmesinden tutun güzel kokusuna kadar. Tebessümünden tutun e, bir yetimin, bir mazlumun hakkını alırken ki celallenmesine kadar her şeyi ümmeti, ümmeti, ümmeti içinde. Konsantrasyon yoğunluk noktasında ümmeti, ümmetini eğer ki biz anlar isek o zaman Efendimiz'in detaydaki hadiselerini ee, hoş, sünnetin teferruatı yoktur, sünnetin detayı yoktur. Bunu demek istemiyorum tam. Ancak eee Hadiseye ruh katma noktasında. Hadiseyi devam ettirme noktasında. Hadiseyi öyle bir şey vardır ki ne Efendimiz'den bilirsiniz bunun örneğini ne Kur'an-ı Kerim'den bilirsiniz. Öyle bir sahneyle karşılaşırsınız. Dersiniz ki ya acaba aleyhissalatü vesselam olsaydı ne yapardı burada? De dersiniz. İşte o konsantrasyon olan o Yoğun olan bölgeye bağlandığımızda, oradan baktığımızda Efendimizin tercihini siz o anda uygularsınız inşallah. Onun hedefi ümmeti ümmetiydi. Onun derdi Allah'tı, onun davası Allah'tı. Onun dostu oydu, sevgilisi oydu, muhabbeti oydu. Yani bu noktada, hani geçenlerde bahsettik ya İbrahim Hakkı Hazretleri şey diyormuş işte, hanımın kocasına karşı, kocanın hanımlara karşı vazifeleri. 30-40 madde yazmış yani. Siz bunu alın, uygulayın. Alın, evinize girerken isterseniz şeye böyle, <gülüyor> kapıya as yani. Girerken işte kocam bana hoş geldin, selamünaleyküm, aleyküm, selam falan böyle şeyler. Bunlar da ruhun olması lazım. Kitabi bilgiler bu noktada yeterli. Kitap burada maddeyi temsil ediyor. Ruh iksir gibi Hadiseyi işleten ana içsel frekansta anlaşmak. Belki hoş geldin demezsin. Belki selamun aleyküm de demezsin. Ağzından böyle bir kelam çıkmaz. Ama girdiğin anda öyle bir selamun aleyküm de, hücrelerin der yani bunu. Veya e, çok farklı bir kelime ku Merhaba dersin mesela. Hoş geldin dersin. Ama bu öyle bir çıkar ki ruh noktasında. Kelimeler veya bu noktada ruhtur yani öz kelimelerde onun dışa yansımdır, dışa sunumudur. O ruhu da taşıyacak olan kelimeler ne derseniz vahiye ait kelimelerdir. İnşallah. Şimdi bu noktada nereden nerelere tabii ki gittik. Şeyden bahsediyorduk. Ali İmran, akıl bile bilimler bile dedik ya bir bilim bir vahiy gibi. Ancak neydi? Sınırlıdır bunların sahaları. Sadece dünya hayatına bakıyor. Mesela diyor ki Tevrat'ı indirdik, İncil'i indirdik, Kur'an'ı indirdik. Bunlara hüdellinnaz, insanlar için hidayettir. Yani e, ahiretlerinde, ebedi yolculuklarında onlara yol göstericidir diyor. Bir de akıl için, akıl da bir nimet olarak sunuluyor bize. Akıl da indirilmiştir. O da ebedi yolculukta, ahiret yolculuğunda e, bize bir onlar gibi yol göstermiyor. Onlar daha kapsamlı yol gösteriyor. Akıl sadece bu dünya içindir. Sınırlı alan içindir. Kalp ne için vardır? Kalp ahiret için vardır. Esas olarak işte insanın kalbini genişletmesi lazım. Furkan dediğimiz şeyi ya da akıl dediğimiz şeyi bir açıdan tarif etmek istersek cevabı şu inşallah. Hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü anlamına geliyor ve bakın Müslümanların ilk asırlarında bilimde gelişmeleri gösteriyor ki onlar Kur'an'ı esas alıyorlar. İlk 3 asırda Müslümanlar bilimde mesela çok ilerliyor. Endülüs bile mesela Endülüs'te bir ara Kur'an'dan başka bütün kitaplar yıkım şey yapılmış, yakılmış. Sadece Kur'an'ı esas almışlar ve Endülüs kalkınmış. Çünkü Kur'an ne yapıyor? İlme teşvik ediyor kuvvet veriyor. İnsanı akla havale ediyor. Çünkü imtihan dünyası bizim akılla hareket etmemizi gerektiriyor. Eğer biz robot olsaydık yani melek gibi olsaydık sabit olsaydık makam, o zaman ilme akla ihtiyacımız yoktu. Madem ki bu imtihan dünyasındayız, madem aklımızla yani ahiret yolcusuyuz, o noktada aklımızla hareket etmemiz gerekiyor. O zaman Kur'an'ın akla işi havale etmesi hem dini açıdan lazım, hem verimli, hem güzel, hem de ilmi açıdan önemli. Ancak ana bakış açısı kalp noktasından akla bakmak. Yani mananın aklı kuşatması bu bakış açısıyla baktığımız zaman akıl bizi bir yere götürür. Yoksa tek akıl yolu olursak güğmeye toslarız. Bu nokta önemli. Şimdi kısa bir eser arası verelim, güzel bir eser arası verelim. Bir de yani inşallah buradan Kur'an'ın ilme nasıl baktığını anlamış olduk. Kur'an ilme musibet bakıyor ancak ilim sınırlı alandadır. İnsanı belli bir yere kadar götürür ondan sonra tıkanır yani. Çünkü bu aleme. Kur'an'ın alemi çok çok daha geniş. Ana başlık olarak acaba Kur'an-ı Kerim'de hangi ilimler var? Birazcık da bundan bahsedeceğiz biraz da. Bir yarım saatlik zamanımız kaldı zaten. Güzel bir eser. Ardından kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz inşallah. Evet programımız devam ediyor sevgili dinciler. Ee, şimdi bu Acaba Kur'an-ı Kerim'de hangi ilimler var? Şimdi konusu düzen olan bütün ilimler var. Düzen olan. Düzen. Evrenin sistematikinde olan şey düzendir. Düzensiz bir yer var mı? Orada da varsa kaos gibi şeyler onlar bize göre Allah'ın izniyledir yine onlar. Yani her şey onun e, ilmi dairesinde, ilmi dahilinde. Bazı eksiklikler kasıtlı olarak bırakılıyor ki bu dünya imtihan niteliği, noksuklukları anlayıp Oradan noktanlıkları anlayıp oradan hadiseyi verebilmek. Mesela bizde bazı duygular eksik bırakılmış ama tamamlanacağı bir alan var. O duyguları bu dünyada karşılayamıyoruz. Bak bu noktada bazı konularda eksiyiz ama onlar başka alemde karşılanacağını da işaretidir. Yoksa o eksik duygular nereden gelmiş bize veya o eksik duyguları tamamlama arzusu nereden gelmiş? Nereden biliyoruz? hazlı Kur'an'da konusu düzen olan bütün bilimler var. Mesela matematik, değil mi? Fizik olsun, kimya olsun her bilim dalı kendi sahasıyla ilgili olarak Kur'an'dan bir irşat dersi alabiliyor. Ama tabii irşat irşadı bir baz da var. Ağırlıklı olarak Kur'an-ı Kerim'de günlük ihtiyacı özellikle insanların yani günlük ihtiyacı olan konular mesela hukuk ilmi. Yani bir açıdan Kur'an-ı Kerim bir kütüphane gibi her ilme dair bir fezleke var bir hülasa var, bir irşat var, bir işaret var bir açıdan ağırlıklı olarak da insanın günlük hayatına bakan mesela aile hayatına bakıyor, sosyal hayatına bakan dersler var ki ilim noktasında hukuk ilmi var mesela ne diyor? hukuku diyor Ayşe'den öğrenebilirsiniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizden Kur'an başlı başına sanki bir huk hukuk kitabı gibi terbiye ilmi var kişinin kişiliğini geliştirmesi, ailesini yetiştirmesi, sosyal hayatın geliştirilmesi için terbiye ilmi var. Yani NLP var mı? Var. Şu var mı? Bu var mı? Demek ki Kur'an-ı Kerim'i biz iyi bildiğimiz takdirde öyle dışarılarda fazla popülerite, zamanın güncelliği içerisinde olan konuları deşifre bir şeyleri asıl olan ruhta yakaladıktan sonra öğrenmeye de hani şimdi Hüseyin hemen yaklaştı. Bakıyor bir şeyler söyleyecekti. Aynı yerden hep anlatmaya, ifade etmeye çalıştım. Evet. Ahmet Altan'ın güzel sözünü söyleyelim o zaman. Dipsiz kuyu altında seranat yapıyor diyorsun. Aynen. Dipsiz kuyu altında seranat şöyle. Yani e, hakikaten dipsiz kuyu altında seranatlar şu manada yapılıyor elde öyle bir hakikat var ki elde öyle bir hakikat var ki o hakikat eğer ki anlaşılma noktasında anlaşılma ki ona, onu anlamaya niyet etmek onu en iyi anlamak metotlarından biridir gelir yani onun devamı bak ilme talip olmayla beraber Allah size öğretiyor Allah size öğretmeye başlıyor neyi öğrenmek istiyorsunuz kişiliğinizi geliştirmek istiyorsunuz ben işte bazı konferanslar, seminerler, ilahir, şunlar, bunlar. Bunlar tamam gidilir belki de bunun özü özeti var yani. Özü özeti var. Ruh noktasında özü özeti var. İstemektir, ilmi istemektir. İlmi istemektir. ilme talip olmaktır. Ama öyle bir ilme ki filancanın akıl sınırlıdır dedik ya yani. Filancanın şusu, filancanın busu, şu, şu bu falan filan. Hadiseyi bütün olarak ruh manasında. Metafizik gayb anlamda direk o kuyuya direkt oraya boğulmaz Yani insan orada korkmayın boğulmazsınız Yani Allah boğulmaz boğulmaz insanı Bu boğulan Başka şeyler olur yani İlim içerisinde insan Sapıtmaz inşallah Allah'ın eğer Allah öğretmenizse sapıtmazsınız Ki Allah sapıttırmasın yani. Ne diyor siz isteyin Yani siz, kulun Bana nafilelerle yaklaşır Öyle bir hale gelir ...ben tutan kolu... ...gören gözü işten kulağı olurum... ...siz bildiklerinizi uygulayın... ...ben size bilmediklerinizi öğreteceğim diyor... ...bitti tamam yani... ...öğretmen Allah yani... ...Ahmet Ahmet... ...öğretmen Allah yani... ...Allah insanın gönlüne kalbine... ...öyle farklı vesileleri de kılar ki... ...hasıl tabi onlarda bir vesiledir... ...o noktada bakmak lazım... ...sadece o hadiseye takılmamak lazım... Yani ...tek o boyutlu değil... ...önemli olan manadır. Önemli olan bu açıdan ruhtur. Ruh maddeyi kapsayıcıdır. Bütündür. Ama hadisenin daha yoğun noktada olan noktayı merkezi kalptir. Yani kalbimizi genişletmemiz. Ahiret noktasını hedef aldığımızda ahiret zaten dünyayı da kapsıyor. Kalp zaten fizik alemini de kapsıyor. Hepsini kapsıyor. Bu noktada terbiye ilmi var. Kişiliğin geliştirmesi var. Dediğimiz gibi felsefe var. Tekvin var. Düşünceye felsefe derken düşünmeye teşvik etme mesela. Değil mi? Düşünmeye yönlendirme, farklı yeni buluşlara yönlendirme. Tekvin ilmi var. Yani kainat nasıl yaratıldı? Ne olabilir? Nasıl yönetiliyor? Buna tekvin yani yaratılış ilmi diyoruz. Kur'an'da iktisat var, ekonomi var, tarih ilmi var. Bu noktada 30'a kadar ilim çıkarılabiliyor. Tabi hangi ilim olursa olsun mutlaka Kur'an'da onunla ilgili bir ders var. Bir fezleke var. Bir hülasa var. Kur'an'ı anlamak mı istiyorsunuz? Efendimiz'i anlayın. Efendimiz'i anlamak mı istiyorsunuz? Efendimiz'in fezlekesi, hülasası, neticesi, Efendimiz'deki olay, özet, ümmeti, ümmeti, ümmeti. Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Biz ne kadar birlerinin imanına vesile olursak, bu noktada çok önemli. Birlerini Allah'la tanıştırma yolunda çaba harcar isek o kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başlarız. O kadar Efendimiz'i anlamaya çalışırız. Buna da teşvik eden şey nedir derseniz, buna neyi teşvik eden insanın? İnfak teşvik eder. İnfak. Vermekle beraber hafiflersiniz. İnfak olduğu zaman Allah okulunda okursunuz. Esma annemizin, annelerimizin sırrı buydu. Onlar Allah okulunda okuyordu. Onlar filanca okulu şu bu değildi yani. Onlar Kur'an'ı okudukları anda anlıyorlardı. Kur'an açılıyordu onlara. Efendimizin bir portresini yakaladıklarında belki aylık yıllık dersleri oluyordu. Onları anlıyorlardı. Peki nasıl anlıyordu o annelerimiz? Filanca zatın sözüyle mi filancanın şunun bunun şeyi infakla anlıyorlardı. O annelerimiz infak etmişlerdi. Hayatlarını bu yola koymuşlardı. Maddeten ve manen bu işe soyunmuşlardı o annelerimiz ve dahi efendilerimiz de. Bu noktadan anlıyorlardı. İnfakınız yoksa namazınız da yoktur gibi Haluk Nurbaki'nin çok ehemmiyetli yorumları var. Bakara suresinin ilk üç ayetinde çok ilginçtir yani sevgili dinleyiciler. Diyor ya, gayba iman ederler namazlarını dosdoğru kılarlar ve dahi infak ederler verdiklerimizden Allah yolunda verirler. Birilerini sevindirmek, bir müminin inançlı olsun şey olsun, başka sair dinler olsun yani şey değil, sorun değil yani. Bir mümin, bir inanan insanın gönlünü yapmak. O insanlar inanmıyor mu? Biliyorsunuz Yahudi geliyor borç istiyor Hazreti Ebubekir Efendimiz'den. Onun gönlünü yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devletin malından oraya bağışta bulunuyor, yardımlarda bulunuyor birilerine yardım etmek başlarını okşamak ve dahi onlara gitmek onların gönüllerini yapmak işte ümmeti ümmeti sırrı içerisinde daha neler var yani ümmeti ümmeti sırrının en kapsamlı boyutu onların ebedi hayatlarını kurtarmak şeklinde yansımış onların ebedi hayatlarının ebedi hayatın yansıması işte bu dünyaya çok farklı şekillerde e, temsil etmiş bir hayvan hakkını da korumaktan tutun Tebessümüne kadar, her şeyine kadar yani. Efendimiz'e ait bütün her şeyin özü özeti belki de ümmeti, ümmeti, sırrı içerisinde değil mi yani kurban olayım. Ya, ya o o nokta çok önemli. O yoğunluk anlaşılırsa, hani bir konsantrasyon meyve suları var. Bir damla alıyorsun değil mi? İçine suyu döktüğün zaman hep fıt, hemen içi veriyorsun mesela. İşte al size konsantrasyon yani. Ümmetçi ümmeti sırrı. İnsanları mutlu edin. Gönül yapın yani. Birilerinin gönlünü mutlu edin. Birilerine pozitif enerji verin. Motive edin onları. Rahatlatın onları. Dertlerine, sorunlarına ortak olun. Tutun ellerinden birazcık gezin onlarla. Bir gencin mesela veya bir teyzenin kimse artık bu. Cebine 3-5 kuruş sıkıştırın mesela. Varsa maddi sıkıntısı. Veya evine bir şeyler alın, edin. Bak neler oluyor yani. Alemde neler oluyor yani nasıl sorunlar, problemler, belalar, şunlar bunlar var ya poz pozitif alemde hakikaten Allah öyle yansıtıyor ki bazı şeyleri inşallah Maranke e, Ahmet Maranke ile yapacağımız programda onda çok enteresan belgesellerle bahsediyor kendisi onları da bir ara e, seyrettireceğiz e, bizim cumartesilere biliyorsunuz sohbetimiz oluyor şeyde Fatih Tuna kitabevinde evinde bu hafta da sevgilinciler şey geliyor <gülüyor> inşallah dileyen dinleyicilerimiz gelebilirler inşallah. Senayi Demirci gelecek ve e, dua üzerine bir sohbet olacak. Dua kendisinin her gün bir dua diye bir kitabı var. Hem o e, hem de bir internet sitesi var. Dua.com. Dualar.com muydu? Dua.com muydu? Öyle bir şeydi. O orada Senayi Demirci daha detaylı anlatacak inşallah. Bu konular üzerinde duracağız. Eee oradayken, orada da işte o e, Maranke'nin belgesellerinden o çekilmiş olan belgeselleri göstereceğiz. Kendisi anlatıyor. Sadakayı veriyor diyor mesela. Kendisinden resmen böyle enerji akışını görüyoruz diyor yani böyle. Artık öyle şeyler ki bunlar hep fizik alemine yansımış. Tabii bunları biz bazen buradan söylüyoruz. Çok e, değişik tepkiler de aldığımız oluyor yani bazı konularda. E, beni anlamadılar diyor ya Üstad. Skolastik vatan içerisinde tipik bir medrese hocası zannettiler filan diyor yani öyle bir şey zannettiler beni diyor yani halbuki değil yani bu anlatılan hakikatler de öyle hepsi dinin içerisinde olan ve dahi çok enteresan e, geçenlerde Bahattin e, sağlamla görüşürken hocam dedim diyorlar ki dedim şey e, böyle öyle bir zaman gelecek neyse her doğruya her yerde söylemek bizim de haddimize değil ee, merak ilmin anahtarıdır diyelim Ne no, son verelim mi yavaş yavaş programa son verelim toplayalım şurayı da İnşallah baya bir e, arada böyle iyidir yani şimdi program çok dağılıyor diyorlar program öyle yerlere gidiyor ki öyle alanlara gidiyor ki her alandan aslında alacak bir şey var yani ...bu bahçenin genişliği şöyle... ...bu bahçede arada bir kaybolmak iyidir... ...arada bir insan kayboluyor... diyor, ne kadar büyük bir bahçeymiş bilen diyor yani... ...öyle oralarda böyle... E ...hiç şey yapmaya gerek yok... ...paniklemeye gerek yok... ...Cenabı Mevla her şeyin en güzel yolunu gösterir... ...bu bahçe çok geniş... ...bazen bazı şeyleri de kasti olarak... ...dağıtmalar oluyor... ...kastidir bunları... E ...çünkü meraklandırmak birazcık da... ...bazı konularda... ...teşvik etmek... Geçenlerde bir kardeşimiz bir mail göndermiş. Yani bazı şeyleri artık alışmayalım. Hani ben tabii o kardeşimizi hedef alaraktan söylemiyorum. Tamamen e, onun dışında yani sözüm o kardeşimden dışarı ancak o bir açılım sağladı. İşte bir kelimenin anlamını soruyor mail çekmiş. Bu arada kaktas25@yahoo neydi? @yahoo.com. mail adresimiz kaktas kaktas kaktas25@ yahoo.com'dan inşallah şey yapabilirsiniz e, sorular filan olursa yalnız e, işte diyor ki şu kelimenin anlamı nedir yani e artık bunlara sözlüklere baksak değil mi yani birazcık da bazı şeyleri biz araştırsak değil mi? yani öyle armut piş ağzıma düş yani olmuyor birazcık da yani önemli bir şey olur belki değil mi? Çözemediğimiz belki ama işte şu kelimenin anlamı neydi? Siz programda bunu kullanmıştınız. Ya bu kelimeyi bulmak o kadar zor bir şeydi. Yani o mail vaktine kadar o kelimeyi araştırsan çoktan bilirsin. Hoş buna vesile olmak güzel bir şey. Onun sorması yine çok güzel bir şey. Bu sadece bir açılım sağladı. Bunun gibi ne olaylar oluyor? Yani ya bu açıdan e, böyle merak, yani kasti kesmeler falan oluyor ya devamını da siz getirin yani böyle bir açılım olsun size bir manada hususiyle bu metafizik konular hususiyle bunlar çünkü buna karşı direnç kazanmamız bu konularda bilgilenmemiz lazım artık dünyanın en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi bu ama tabii şöyle bir şey de ama biz ilgilen, yani biz kendimize bakalım falan filan donanmak lazım yani yarın bir gün birisi gelir işte çocuk ta şeyden geliyor ödemişten buraya kadar otostop çeke çeke gelmiş ki öyle bir soru kafasına takılıyor ki tahmin ediyorum yani onun ne kadar çok sancı çektiğini çünkü kafayı gözü dağıtmış yani çocuk böyle saç baş dağılmış durumda darma duman olmuş. Ee, o kadar rahatsız olmuş yani Bazı şeylerden Kelimelerden Bazı anlatım Usluplarından abi diyor yani siz Onlardan mısınız diyor yani Siz işte o şeye Ait misiniz filan böyle Bir camia var da Oranın bazı kullandığı kelimeler var. Bazen o kelimeleri de alıyoruz. Siz oraya mı aitiniz? Bak kelimelerde ne kadar basit şeylerde. Halbuki kelimeler her şey Allah'ın ilmidir yani. İlim nerede olursa olsun alın. İlim Müslüman'ın yitik malıdır. Çin'de dahi olsa yani nerede olursa olsun alınması gerekiyor. Şimdi biz oradaki adamların doğrularını almalıyız tabii ki. Hani bir şey bütün bütün terk edilmez bazı hatalar, bazı yanlışlar olabilir. Bazı bilim dalının veya bazı camianın, bazı cemiyetin kendi içinde yanlışlar olabilir ama doğruları da olabilir. Bize düşen nedir? Doğruları almaktır. Hani biz alemin halifesiyiz yani. İnsan alemin halifesidir. Halife-i i zemindir. O açıdan rahattır yani. İlmi, müsbet olan her şeyi her yerden alabilir. Çünkü hepsi yine bunun içerisinde. Ekonomi, iktisat, tarih, 30'a kadar dedik yani bilim dalı çıkabiliyor Kur'an-ı Kerim içerisinde. Ve hangi ilim olursa olsun mutlaka Kur'an'da onunla ilgili ders var, bir fezleke var, bir hülasa var, bir özet var. İlerleyen asırda belki savaşlar teknolojik olarak çıkacak, sanal alemde savaşlara dönüşecek. Bu da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde var. Her şey Kur'an-ı Kerim içerisinde var. E bir zatın az önce bahsettiğim Bahattin Sağlam işte devamını da getirelim de bu noktada şey olmasın yani e, neticeye varalım. Hocam dedim böyle böyle diyorlar yani ilerleyen dönemin savaşları işte böyle sanal alemde savaşlar olacakmış filan gibi şeyleri yani doğrudur diyor. Ben öyle bir iki tane işaret şey yaptıydım diyor yani daha detaylı anlattı da ayetler filan. E, ayet, yani öyle detaylı bazı şeyler oldu. O noktada her şey Kur'an-ı Kerim'in içerisinde var. Her şey var. E Geçen de bahsettik işte evimize foton gönderme teknolojik olarak o kadar gelişiyor ki işte o teleskoptan sizin evinizde ne yaptığınız hangi kitap okuduğunuza kadar hepsi gözlemleniyor. Hindistan'da bir yıllık buğday üretimi ne kadar olacak o bile biliniyor yani. Herkesin yeri nokta tespiti yapılıyor nokta nokta. Bu işte bu Evinizdeki televizyon bir kameradır yani. Tipik bir kameradır. Telefonlar işte bir hoparlör, bir alıcıdır. Havadaki her bir merakil bir alıcıdır. Yani inşallah e, hocamız geldiğinde bunları çok çok daha detaylı anlatır. Bunların temizlik bunlardan inşallah e, pozitif manada artmamız için zaten dinin verileri Artırıyor. Ama bir de hastalığı da bilmek lazım. Hangi hastalıkla karşı karşıyayız onu da bilmek lazım. Bu lasa her şeyin ilmi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde var. Yaş ve kuru ne varsa her şey Kur'an-ı Kerim'de var. İrşad var. Mesela 1 milyon lira paran var. Ha, kullanamıyorsun bunu. Bir kıymeti yok paranın. Paran var ama kullanabiliyorsun. İşte önemli olan budur yani. Paranın olup kullanılabilmesi o zaman kıymet oluyor. İlim de tek başına yetmiyor bu noktada ilmi kullanmak lazım ki bu açıdan da bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'e muhtaç. Onun dersine muhtaç. Onun irşadına muhtaç. Dolayısıyla bütün bilimlerin babası, anası, Kur'an diyebiliriz. Fakat bazı sosyal dersler ağırlıklı olarak ön plana çıkmış. Çünkü bizim insanların ihtiyacı daha çok bu sosyal alanlarda yani hukuk noktasında, aile noktasında, terbiye noktasında, tekvin noktasında artı Tarih noktasında mesela. Yalnız bu asırda bir de bu parapsikoloji ilmi noktasında da gelişmek. Bunun üzerinde duruyoruz inşallah. Son olarak e, acaba Kur'an-ı Kerim'de yaratılış mevzu nasıl anlatılıyor? Yani Kur'an yaratılışı nasıl bizlere sunuyor? Bu noktada bir vurgu yapalım. Çünkü yaratılışı anlatan, anlattığını söyleyen birçok kişi var. Son olarak bu yaratılışla kalalım. Kur'an-ı Kerim'de yaratılış nasıl anlatılıyor? Yarın da e, bu konu devam edecek inşallah. Kur'an-ı Kerim'in mucize özelliklerinden bir tanesi de yaratılış konusu. Çünkü pek çok felsefe çıkmış, pek çok konu çıkmış, fikir ortaya atılmış. Bu kainat nedir yani? Nasıl yönetiliyor? Nasıl oldu? Nereye varacak? Herkes az çok düşünen her insan, özellikle filozoflar, değil mi? Bu konuda çok Uğraşmışlar Fakat dediğimiz gibi sınırlı bir alanda Yani hiçbiri Kur'an'ın izahatı kadar Mucize Haklı ve gerçek değil Eksik kalmış bir noktaya kadar yakalamış Bunu Tabi sakin Belki Yani Çok Programlar alacak bir şey yani Temel olarak Birkaç ilkeye değinelim Bunlar tohum olsun. Ondan sonra inşallah onu siz yoğurursunuz. Dileyin size verilir inşallah. Belli bir amaçta olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim yaratılışın. Gösteriyor. Belli bir amaca, belli bir yöne varacağını gösteriyor. Yani e, belli bir hedefinin olduğu üzerinde duruyor. Belli bir amaçla bu dünya var diyor. Bu kainatlar diyor. İşte biz ...o amaca doğru tırmanarak gidiyoruz... ...yani Kur'an yaratılışın... ...tedricen olduğunu bize... ...ifade ediyor... ...peyderpey olduğunu ifade ediyor... ...yavaş yavaş... ...manalar göstere göstere... ...katmanlı manalar göstere göstere... ...tırmandığını söylüyor... ...bak bilim de bunu keşfetmiş... ...ne diyor işte... ...ilkin... Işte, e, ...insanı nasıl böyle... ...safa safa anlatıyor... Kainatın oluşumunu nasıl safa safa anlatıyor? Bir tedricilik var, bir safa safa gelişim var, manalar var. Bilim de bu konuyu güzel de keşfetmiş. Fakat bu tedriciliği, bu tekamülü tesadüfe havale ettiği için tosluyor. Bu tedricilik de, bu tekamül de yine Allah'ın yaratmasıyla olmaktadır. Bu noktada karıştırıyor bilim tahminleri için içerisine katıyor yani tek boyutlu görüyorlar burada bilimle Kur'an hemen hemen bağdaşıyor fakat Kur'an bu konuda yine mucize yani Kur'an'ın gösterdiği tekamül süreci olsun bilimin göstermiş olduğu tekamül sürecinden çok çok daha harika çok çok daha intizamlı ders veriyor dediğimiz gibi bilim tek bir noktaya kadar görmüş yani bilim düzeni görüyor fakat hikmeti göremiyor. Hikmeti görmek zaten kişi diyor ya hikmeti vermişsek işte o sır hikmettir. Hikmettir. Ağacı görüyor, kökü göremiyor gibi. Ağaç görülmüş. Fizik noktada tespit edilmiş, evet şu meyvenin verilebilmesi için şu daldan Şu yaprak çıkmış şu yaprak şöyle çiçek olmuş Şu çiçek böyle güneşten ışın almış Şu şöyle olmuş böyle yap meyve çıkmış Diyor tamam doğru Ama bu işin Kökü ne Kökü toprağın altında işte Gayb Gaybden alıyor gaybden besleniyor Hikmet gaybı görebilmektir Hikmet özü özeti Yakalayabilmektir Ruh manayı anlayabilmektir Kainatın manasını anlayabilmektir. Efendimizin manasını anlayabilmektir. Onun davasını çözebilmektir. Kur'an'ın ruhunu anlayabilmektir. O anlaşıldığı zaman derken, onun anlaşılmasının sınırı yok. Onun anlaşılmasına doğru bir adım, sizi sonsuz adımlara götürecek olan, iksirleri içinde barındırır. Hulâsa, Kainatın hiçbir yerinde e, her şey onun iradesinde, onun hikmetinde. Bütün kareler yani hikmet manasında her şey bilim bunun sınırlı alanlarında görüyor. Ve hiçbir yerde kaos yok, karışıklık yok. Olsa da Allah'ın izniyle belli bir sahada var. Başka bir e, zaman içerisinde yine orası bir düzene sokuluyor. Bir açıdan işte bilim bunu yakalayamıyor. Yani kök, ağacı görüyor... ...fakat kökü yakalayamıyor. Tevhidi yakalayamıyor. Yani kainatın manasındaki... ...birliği yakalayamıyor. Şu dönemde... ...bilimsel olarak da bu birlik... ...bu tevhid yakalanmış durumda. Ne diyor? Kainattaki varlıklar... ...birbirinden ayrı değil diyor. Hepsi özde birlik içerisinde diyor. Hologramik evren mevzunda detaylarıyla... ...bundan bahsetmiştik. Ama... Dediğimiz gibi zaman zaman e, akılla bir yere kadar gidersiniz. Ondan sonra toslama olur. Bilimle bir yere kadar gidersiniz. Ama toslama olur. İşin özü özeti ruh noktasında. Bütünü göstermek noktasında işte bu ana programdır. İnşallah Rabbim bu diyor ya yiteceksem sen de yitir. Derde dermaneyi sultanım. Girelim mi ona? Yani şimdi yitilecekse eğer ki bitilecekse hani diyor ya kendi aranla beni birleştir. Benimle kendi aran harici başka her şeye engel ol. Senle beni birleştir, senle beni bütünleştir. Allah'la kulun bütünleşmesi. Yani aşk, aşk. Önderin Allah, yani öğreticinin Allah olması. Öğreticin Allah yani. Öğretmenin Allah. Allah'ın okulunda okuyorsun. Hadiseleri böyle Allah'a ve ya. Yani. İnşallah Rabbim nasip eylesin. Ee, yarın yine aynı saatte buluşacağız. Ee, Allah izin verirse. Yine birbirimize bu noktada duygu alışverişi, dua alışverişi Rabbim hepimize, dileyene yani ilmi, hikmeti nasip eylesin. Bunun için bize de dua edin. Bana da inşallah nasip eylesin. Cumartesi günü saat 14'te Senayi Demirci artı son olarak da kaktas25.yahu.com Uluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.